He. Hacda da öyle. Herkes şeytan taşlıyor. Bir de birbirini taşlıyor. Orada haçda herkes birbirini eziyor. Öldürüyor. Şeytan gülüyor taşınarak. Çizgör şeyin tepesini. Ben gördüm. Çıkmış o taşın üstüne. Hacda gülüyor. Çünkü haçda birbirini taşlıyor. Kim kovası taş geliyor. Kim kovası patlıyor. Şeytan taşacağın dergi. Yok Tokyo'miş. Yok O <gülüyor> Bir şey değil. Tokyo gene iyi onlar. Tokyo, mokya falan. Böyle bir ateş atıyorlar. Öndeki Müslümanların başına geliyor. Bazı bir silah <gülüyor> İçirdik, yaz oldun mu ya var unutulduğunu biliyorum ben. Evet. Ben daha demiş orada şeytana, ne yapıyorsun demişler, öldüğümde kimseyi buraya çağırmasın bir daha demiş, anamızı altı zırtın. <gülüyor> bu sopa bulanlar, ekip bulanlar hoş, Sen o böyle ufacık fasulye kadar taş alacak elinden, nuhutları kadar bilen böyle, şu vaziyette atacak oraya. Böyle böyle kaldırım taşlarına atıyorlar, ibadullahın karşısının kabası patladı. Niye atıyorsun dedim. Dedi kafası olsanız önünde durmaz dedi arkadaş. <gülüyor>